Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz sahabe-i kiramdan Hz. Hz. Hazretleri'nin inşallah damla vermek çalışacağız Osmanlı. Sahabe-i kiram önce ne demektir? Öncelikle Peygamberimizin zamanda yaşayan, iman ederek, Peygamber'i gören kişilere, sahabe deniyor. Bir şart daha var, bülü olması gerekiyor. Demek ki, bir kimse, bülü ermiş olarak, ve iman ederek, Peygamber'i görmüş, ya da peygamberin sohbetinde bulunmuşsa çünkü bazı sahaber gözü görmeyenler de vardı sahabe içerisinde. Peygamberin sohbetinde bulunanlara da sahabe deniyor. Sahabeler insanların en hayırlıları, en üstünleri. Ondan sonra gelen kişiler ne kadar büyük evliya makamına ulaşsalar bile Hiçbiri bunların sahabe makamına ulaşanmadan müdürlendir. Çünkü doğrudan doğruya peygamberimizden o feyizi alanlar. Yalnız sahabelerin de her biri aynı makamda değil ama. Hatta peygamberler bile böyle. Peygamberlerin bile daha üstünü daha üstüne peygamberlerin bile. Sahabeler önce üç sınıf, üç grup halinde sahabeleri anlatacağız inşallah. Birincisi muhacirin denen sahabeler. Muhacirin Mekke mükerremeden Medine'ye göç edenler. Bunlara muhacirin deniyor. Bu olma şartı da neye bağlı? Mekke'nin fetten önce olan muhaciler ama Mekke'nin fethinden sonra e, Mekke'den köşenlere muhacilerin denmiyor onlara ilk muhacir Mekke'den Medine'ye Ebu Selem Hazretleri idi son de Hz Abbas Peygamberimizin amnisi oluyor ikincisi en Ensar demir sahabelere Demek ki üç bölümde oluyor sahabeler. Birincisi muhacirin, ikincisi ensar. Ensar medineye yerlisi olan sahabeler, Müslümanlar. Ensar yardım ede anlamına geliyor. Çünkü bu ensar denen medineli Müslümanlar gelen muhacirlere yardım ettiler. Hatta pek çoğu mallarını onlarla bölüştüler. Aynı zamanda İslam dünyaya de yardım ettiler. Üçüncü bir yolu olan sahabeler, Ensar mağacın dışına kalan sahabeler. Yani başka bir kabilede de yaşıyor. E, Medine'ye gelip peygamberimizin sohbetten bulunuyor. bulunuyor, Ama bulunduğu kabile yaşıyor. Bunlara da sahabe deniyor, sahabe oluyorlar. Fakat Ensar muhacirin buna daha üstün olmuş oluyor. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'e bizlere Enfarsu ayet 74'te Ensar muhazirin hakkında. Onların üstünlüğü hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine <Sessizlik> amenu. Şu kişiler ki Önce iman ettiler. Mekke mükeremede, o zor günlerde iman ettiler. Sonra ve hacru hicret, göç ettiler. Ve câhid-ü fîsebilillah. Medine'ye hicretten göçten sonra da orada oturmadılar. Yani çalışıp mülk edinmediler. Ve cahedi fi sebiller Allah yolunda Allah dinine uğraşılar cihad yaptılar. Bunlar muhacirin şunları. Demek ki muhacirinin Kur'an kelimesi geçen buydu kelimede üç vasıfları var, sıfatları var. Biri, önce iman. O zor günlerde iman eder. Sonra emri gelince mekya mükerreden. Medine'ye göç, hicret. Bu hicretleri götüren cemaatimiz normal değildi ama. Yani malını satarak gitmiyorlardı, gidemiyorlardı. Bu hicret gizli oluyordu. Evini satamıyor, malını satamıyor. Hayvanlarını götüremiyor, eşyasını götüremiyor. Çoğu geceleri karanlığa kaçıyorlar. Artı üzerinden ne varsa Onla gidiyorlar. Vellezine avv avev, şimdi geliyor ensara. Ve elhamdülüyor. Ve bir de şu müminler ki avv ve nasaru. Avev ibadeler. Gelen muhacirlere sahip çıktılar. Onları evlerine yerleştirdiler. İnsanlık tarihinde eşi olmayan bir olay oldu o zaman. Mekke'ye mükerreme'den bir muhacirin düş ediyor, Medine-i Nebre'ye geliyor. Kimse şey yok ama çoğunu. Parası yok, mal getiremiyor. Hatta ayakları çıplak geliyor. O şeyle geliyor. Hemen Medine Müslümanlar buna sahip çıkıyorlar. Biri bunda kardeşlik oluyor, evine götürüyor. Ne diyor bak? Kardeşim, bak iki evim varsa iki evim var. Hangisini beğensen biri senin, biri benim. On tane devam var bak. Sen seç. Beş tanesi senin, beş tanesi benim. Parası varsa çıkarır sayı paralarını. İşte yirmi tane dinarım var o zaman parayla. dirhemim var. Yarsın yarısı benim. Hatta muhterem bak öyle olmuş ki, öyle olmuş ki Medine Ensar'dan iki hanım olan kişi ne yapıyor? Birinin boşayı bekarsa muhacirin onu 12 iki adıso bak. Bunu da yapıyorlar. Mevlam büyüyor. işte bak. Medine'deki Ensar denen o mübarek kişiler, gelenler sahip çıktılar böyle. Vallahi böyüşüler, her şey bunlara yardımcı oldular. <gülüyor> ve Nasaru ve Allah dinel yardım ettiler. Ensar. Ulaik humul müminah Hakka mevlam dedi i̇şte ki humanlar el müminune hakkan hakiki tam gelişimi bunlar bunu kim vuruyor Allah bilir yani Allah katında demek ki ne kadar ensar varsa bu aciren varsa her sene Allah katında gerçek müminler bunlar. Tay bunlar bir karşılığı var. Ve ben bunu çokkusa beğen bir bu ayet Kermes'inde. Onlara mağfiret var. Yani ufatte bir hatar olsa da Allah buna bağışlıyor. Hiç Ki zulmü bile var. Veriz gün kerim bunlara ahiret hari cennette rızkı kerim var bunlara. Şimdi demek ki esabe-i üç ayrı oluyor. Biri muhacirin deniyor. Biri ensar Medine'nin yerlisi, ondan sahip çıkanlar. Üçüncüsü de ensar muhacirinin değil, başı kabiledi de iman etmiş, orada kalmış ama. Şimdi bu sahabe içerisinde daha eftaliler var ama şimdi. Yani ensar muhacirinin de içinde daha üstünleri var şimdi. Kim bunlar? Bunlar da Hudeybiye'de bulunanlar. Hudeybiye anlaşması da bulunanlar. Hudeybiye anlaşması İslam'ın dönüm noktası. Bir yıl önce Hendek Savaşı yapılmıştı. Mekke'den gelen 10 bin kişilik o müşrikler ordusu Medine Münevvere'ye gelirken Telegram Aleyhisselam Hazretleri hesabından danıştı. Hendek kazıldı. Ancak Müslümanlar henle arkasında savurma savaş yapabildiler. Düşman çok ama kalabalık düşman. Güçlü. silah üstün, yiyeceği içi şey üstün. Ancak Allah'ın yardımı ile yani fırtına olduğu meleketlere geldiler. Tabi konuya girmeyeceğim. Düşman bozulur gitti. Ertesi yıl Ertesi Peygamber'in Karsam Hazretleri Ensel Muhadir'ine ben de Mekke'ye ömrüye gideceğim. İsteyen gelsin. O dönemde Medine'de münafıklar vardı. Münafıklar gülüştüler. dediler ki daha geçen sene Mekke'nin ordulara karşı çıkıp savaşamadılar. en arkasından saklandılar. Şimdi kalkıyorda Mekke'ye gidip onlar elde teslim olacak onlara. Yani o mümkün münafıkların görüşüne göre hatta imanı zayıf olan diğer kabileki Müslümanların görüşüne göre, eğer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke ömrüye giderse, artık kişinin olarak sağa dönmez. Kimse sağa dönmez. Ya başları kişileri ya esir edilirler. Ancak işlerinden 1400 kişi, 1500 dolar bir var bu şekilde, yuvayetlerse işlerinden 1400'ü Ensar muajirinden dediler ki Madem Allah'ın Resulü Peygamber gidiyor Ala Samad ile gidiyor onu yalnız bırakamayız ölümüse ölüm beraber dediler aşağı yukarı yüzde 99 ölüm ihtimali kuvvetiyken, ama Resulullah'tan ayrı duramadılar arkada kalamadılar kudayı gitti bunlar e, tabi Allah'ın Resulü son Peygamber din tamamından ölü ölür mü? Ölmez. Allah'ın tabi korumasına bu. Rabb'in seyahatlerini ver diye. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Hiçbir şey olmuyor. Elhamdülüyor orada. Bir anlaşma yapıldı. Anlaşma, İslam'ın aleyhinde gibi göründüğü maddeler, görünüyordu. Ama hepsi sonunda İslam'ın lehine çıktı. Maddeler çıktı. İşte, ensar sarı muhacir içinde de Hudibye'de giden bu, bu kişiler, onların da üstünü şimdi. Yani bir daire çiziyoruz sahabeleri. İçinde insan muhacirim var. Onların da içinde Hudibide bulunan bu mübarek kişiler. Yakın ki ayet geliyor bunların ki Allah ondan razı oldu diye. Orada biat edildi peygamberimize. Peki bunların da üstünü var mı içinde? Var. Kim bunlardan? Hem Bedir'de hem Hudevi bulunanlar, Hudeybi, Bedirde aşağı yukarı 313 tane sahabe vardı. Müslümanın peygamber sayısınca 313 tane sahabe vardı. Demek ki en son macerinden hem Bedirde hem de Hudeybi'de bulunan bulunanlar, bunlar da bunların dışında daha işi özü, daha üstün bunlar böyle. böyle, daha kayma bunlar da. Bedir'de İslam'da ilk meydan savaşı Bedir'den. Sadece. Şöyle oldu ki Peygamber Aleyhisselam adetleri ve sahabeler böyle bir savaş niyetiyle değil. Başka amaçlıydılar. Fakat müşrik ordusunun gelini haber alınca tabii geri dönemediler. Bedir denen yerde savaş oldu. Üç katı fazlaydı. Her şeyden fazlaydı. Elhamdülillah Bedir'de kesin misafir kazanıldı. Hatta Ebu Ceyl orada öldürüldü muhtemelen. Yani Mekke müşriklerinin en azından 70 kişi öldürüldü. 70 esir düştü Müslümanlara. 70'i orada düştü orada, İşte demek ki sahabe içerisinde hem Belir'de bulunan Hudibir'de bulunanlar bunlar nedir? Onların daha üstün işini bunlarda. Bunların da üstünü var mı işlerinde? Dediler ki özün özü Buna üstünü var mı? Var. Kim bunlar da buna da sabiqun evvelin olanlar. Bekiye mükerreme'deki ilk Müslümanlar. Hangileri kaç kişiye kadar? 40cı Müslmana kadar. Hasemer 40cı İşte o 40 kişiye ne deniyor? 34'ü erkek, 6'sı kadın sahabe bunlar. 40 kişi ''Bunlar sabıkine evvelin, henüz dahi yine bir din doğuyor.'' O günkü o cahil dönemi Arapları din diye bir şey bilmiyorlar zaten. Peygamber bir şey bilmiyorlar. E, Aralarına biri çıkıyor ''Peygamberim'' diye. Evet, mucize gösteriyor ama ne diyor karşı taraf? E, Sihir yapıyorlar karşı tarafı bu sefer tabi. İşte o zor günde, bir de o gün kim Müslüman ol imana gelirse, aşırı baskı zulüm işle yapılıyor kendisine. Bu gibi ağır kuşlu altında imana gelenler kırk kişi. Bunlar bütün sahabe içerisinde hepsi özü kayma bunlar. Peki bunların da daha üstünü var mı şimdi? Özü var mı? Var. Kim bunlar da? Aşireyi mübeşşere. Aşire on demek. Mübeşşere Cennette müjdelenmiş Peygamber ağzı ile on sahabe. Bunların hepsinin özün özü bunlar şeyimler. On sahabe. Kim bunlar? Bunlar ismini sayayım inşallah. Onlar isimler tebrik inşallah ismi sayayım inşallah. Hazreti öbürü Sıddık. Ömer, Faruk. Osman Zindere'in Hazreti kim terim? Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Züber bin Avam, Talha bin Ubeyde illa, Ebi Ubeyde bin Cerrah, Seyid bin Zeyd hazretleri. 10 tane sahabe. Bunları hem sabıklığı evvelinden 40 kişi arasında Bunlar 40 kişilerin de özü bulunlar. Bunlar hayattayken cehennetin müjdeylerinde 10 kişi bunlar En aktarı bunlar şimdi. Peki, bu 10 kişinin işleyen daha ehtareleri de var mı? Daha onların ehtareleri var mı? Üstüne var mı? Kim bunlar da? Hulafa-i dört halife. Bunlar en hafeler o şimdi. Hulafa, halifenin çoğulu, halifeler. Halife, birinin yerine anlamına geliyor. Yani Peygamber'in sonra Peygamber'in yerine gelen, İslami şiratının hükmü ve tatbiki anlamına geliyor. Halife-i Raşidin. Raşidin de Reşit'ten geliyor. İnsanları irşat eden, insanı doğruya götüren dört halife. Dört halife. Bunları biliyorsunuz tamam Bunları biliyorsunuz. Dört halife. Peki bu dört halifenin de işin daha üstünü var mı bir tanesi? Var. Kim o da Hazreti Bekir Hazreti bakınız. Hazreti Bekir. Ya yani neden böyle giriş yaptım? Hazreti Bekir'in makamını hiç şey bir hayrını canlandıralım bakınız. Veda haccinde en aşağı 120 bin falan küsur sahabe vardı. Veda haccinde. <gülüyor> Hemen vefatında yani 100 bine aşkın sahabe vardı. Demek ki bu kadar sahabe içerisinde özü, özü, özü, özü seçile seçile Hazretleri en başta o geliyor efendim. Öyle bir muhterem zaten da muhterem. Hakkında çok adı var. Hazreti hakkında. Tabi biz okuyamamı imkan yok tabi. Biri şu. Peygamber'in Esra Madretleri Ebu Bekir Hayrün Nası. Ebu Bekir Hayrün Nası İnsanın en hayırlısı. Illen yekune Nebi yönü. Ancak Nebi olan Müstesna aile. Demek ki ne kadar peygamberlere gelip geçtiyse peygamberden sonra o Peygamberin ümmetleri sahabele dahil bakınız. Ne kadar peygamber ühsüse o eski ümmetti peygamber üshabesi dahil insanların en hayırlısı Hazreti Ebû Bekir azetleri derler. Yine buyuruyor Peygamber Hazretleri evvelce cennete min ümmeti Ebu Bekriyim. Cennetü ilk gelecek ümmetinden en hazıb büyük bir dönemdir. Cahit girecek yok Peki hazıb büyük kim Hazreti abi şimdi? Bir hafiyanın tanıma çalışalım olmuyor inşallah. Yoksa onu bilemeyiz muhtemelen. Yani ancak bir dışından o iş âlemleri bir derya tabanlar. Ebu Bekir. Eb Arapça baba demektir. Bekir yani Bekir'in babası. Bu ismi değil aslında. Künyesi bu. Lakabı yani. Araplarda bir kişinin ilk erkek çocuğu doğduğu isine neyse o isim verilirdi. Ebru Kasım gibi, Ebu Zer gibi böyle şey verilirdi. İsmi Abdullah. İsmi Abdullah kendisine. Ebu Bekir, künyesi lakabı yani. İsmi Abdullah. Babası Ebu Kuhafe. Babası. Annesi de İsmi Selma ama ona kadınlar Mekke Mükerrem'e de hayır derlerdi anası. Ümmü'yle hayır. Hayırlı anası. Demek ki kökenden geliyor. Hazreti Bekir'in annesi daha cahili zamanında uysalmış. olmuş. Ümmü'yle hayır. Hayırlı anası diye. İyi çok severmiş. Şimdi Hazreti Bekir Hazretleri'nin İslam'a gelişi. Cahiliye dönemine kadar girmeyeceğim o döneme. Yalnız şu Hazreti Muhterem cemaatimiz, Hazreti Sıddık Hazretleri, cahiliye döneminde de, İslamiyet döneminde de, diğer insanlar gibi putlara tapınamamış o. Onun sağ duyusu aklı silimi, bunu kabul o. Şöyle bakıyor, insanlara bakıyor cahiliye döneminde, e bunu kim yapmış, belirli filanın dedesi, filanın babası filan bir dağdan taşı koparmış. Onu bir getirmiş. Üstüne pilmişler. Bunu çekişte yoğun yoğutmuşlar. Ona bir şekil vermişler. Dikmişler bunu bir yere. Olması aman senin onu tapınıyorlar ona. Onun aklı sevmiyor. Sağduyusu. Vicdan bunu kabullenemiyor. Putları sevmezmiş kendisi. Yine cahiliye döneminde insanların Ezici çoğunluğu, aşırı alkolük iken bu işle hoşlanmamış. Ahlakını koruyan, iffetini koruyan, çok merhametli, yumuşak tabiatlı ve eli açık iyiliş seve bir kişiymiş çahar döneminde de. Şimdi bu İslam'a gelişi nasıl oldu aziz cemaatimiz? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne emri gelince sebilla kum feenzir diye Mevlam cebrah Selam geldi. İkinci bu gelen emri kendisine Ya Muhammed kalk kum kalk kalk yatma. yatma için yaradılmadın. Çalışacaksın. Ne yapacak? Feenzir. Hemen insanları inzar. İnzar imana gelmeyenleri hazırla korkutmanlarına geliyor insanları tebliğ ile o zamanlar bilir. Bu emekli zaman Peygamber evindeydi. Yanında Hatice Validemiz vardı. Hatice Anamız. Hatice Kübra. Gerçekten dört kadından biri kendisi. Hatice Validem. Çok yüksek vakitli bir kadın. yandaydı. Hatice Validemiz tabi Cebrahissalem'i görmedi, göremezdi ama secdi ama. Bir şey oluyor evde. Cebra Selam öyle şey, öyle şey buyurdu. Bismillah. Ya eyyühel müddettir. Ey örtüne büröner yatan. Kum. Kalk. Hem peygamberi ayak peygamberimiz. Fe enzir. başlayacaksın. Ve rabbeke feke bir. Rabbinin tek bir an. Hem peygamber ayakta kaltı. O anda peygamberimize bir hal verildi ki Allah tam bir o anda. Allah'ın adamın büyüktüğü. Yer gibi onun, mülk onun. Peygamber tebrik ediliyor. Allahu Ekber. Allah'a Allah şahı ediyor. Hatçı anamız da orada böyle izliyor. Tabi etkilendi. Bir peygamber bir Cebrail aleyhisselam odasında bir han oluyor odasında. Ayet-i Kerime-i geliyor odasında. Hatçı anamız da o da ağlam başladı. Tebrik ediliyor. Allah'a tebrik edildi. Cebrail aleyhisselam bitirdi. Tebrik edildi. Pegan tabi değişti, her şey değişti kendisinde. Hac alemine bakıyor, peki yarısı ne oluyor yarısı alda? Bana haber ne oluyor yarısı Ya Hadice, ya yani dalıdan mı? Tedir. Ya Hadice. Bak Cevdet Rasulullah'a geldi, bana şu şu ayetik gitti getti, tebliğ etirdi, bana merham emir verdi. İnsan artık inzara başlıyorum, yani İslam doğada başlıyorum. Önce senden başlayayım. Peki yarısı Ne diyeyim? kelime şahit. Getir bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Haç alemiz evine beraber bunu söyledi Tabi orada olamadık o anda. Olsa keşke o halde biz bir tas astık bize keşke i̇şte olamadık tabii. Kaç domadı. Haç alemi yandımadı. Yandı yandı böyle. Alan başladı. Ne başın yarasıyla Allah. İki rekat namaz kılan şahıs. Peygamberimiz daha öğretmişti kendisine. Hac çağlamız abdest aldı. Peygamberimiz imam oldu. İlk ümmeti, tek ümmeti, ilk tek cemaatı. Kendisi böyle. Peygamberimizin. Hac arkasına sağa durdu. Tek imam oldu. İki rekat namaz kıldılar. Ama nasıl namaz acaba? Yani cennetten faktörlerden böyle. Şey. Arşifleşti geçen bir namaz böyle. Oğlan olduğu namaz da böyle. Ve namaz kıldılar. O gün bir hayat Has Saylok imana geldi. Has Saylok'un çocukluğu Peygamberin evinde kalırdı. O gece evin Aleyhisselam adetler içinde düşünüyor. Aldı emir verdi. İnsan davet edecek. Fakat kolay değil peygamberim diye ortaya çıkmak. Otanişi peygamberi sıfırı. Yani sana mı kalıp peygamberimize? Yetim büyüdü, garip büyüdü, fakir büyüdü, yoksul büyüdü. Yani peygamberim demeye haye ediyor ama ama Allah'ın emri var. Tebliğ edecek tam tebliğe eşek. O Peygam düşündü. Acaba yarın kimden başlasam? İlk acaba kime söylesem? Kim bana? Hemen aklına Mevlam getirdi. Hazır Bekir Zaten arkadaşlar, tanışıyorlar, görüşüyorlar, birbirini seviyorlar cihaz döneminde. Yarın inşa edi, Hazreti Bekir'e gideyim de, ona ben durumu anlatayım, önce ondan başlayayım, onu işlem davet edeyim. Aynı gece, Hazreti Bekir, o da elinde uyuyamıyor gece. Onunla kafasına takılıyor atarken bizim bir yaratan var, yeri gibi yaratan var, Denge düzen var. Gelen var, giden var. Mevsimler var. Güneş batıya gidiyor. yıldızlar var, alem var. Denge düzen var. Bizi bir yaratan var. E i̇nsanlar bu taşlara diyorlar. Haşi şey ilah diyorlar. E bu taşları ben bariyle kırarım diyor. Kafanı kırarım bu, bu şeylerin. Kendini kurtaramıyor bunlar. Kurtaramıyorlar. Bu mu ilah olacak bunlar? Mutlaka bir ilah vardır. Alem, bir vardır. Bir haldim vardır. Ama nasıl bulsam bunu acaba? Nasıl bulsam, o gün uyuyamıyor da. O da karar veriyor. Dörem ben, arkadaşım Muhammed'e gideyim. Onunla bir meşru edeyim, danışayım bakalım. Bir karar verelim bakalım, aralım bakalım. Yaldığını bulalım bakalım. sab olunca, ışıklar çıkınca, güneş çıkınca, Peygamber eline çıkıyor, Hazreti'ye gidecek, evine gidecek. O da evine çıkıyor, Peygamber gelecek. Yolda karşılaştılar. Peygamberimiz dedi, ya Ebu Bekir, nereye? Ya Muhammed, sana geliyordum bir mesleğe danışmak için. Sen nereye ya Muhammed? Ben de sana geliyordum mesleğe danışmak için. Peygamber dedi ki, Ebu Bekir, bakalım, neydi senin amacın, niyetin ne? Ya Muhammed, öyle sen söyle bakalım, dedi Peygamberimize. İşte Peygamber dedi ki, ya Ebu Bekir, Allah Ta'ala bana dün Hz. Ebu Aleyhisselam'ı gönderdi. Ayet okudu. Bu ayette Kerim bana inzaleti getirdi. Bana Rabbim emir verdi. İnsanları hak eden davet ettiler. Ben düşündüm bu gece en uygun önce seni gördüm. bu sana eve geliyordum. İşte seni İslam'a davet ediyorum şimdi. Hazreti Bekir şimdi birkaç civayet var. En kuvvetli gördüğümü burada zikredeyim. Şöyle dedi. Hiç tereddüt etmedi. Gönle yatıştı, kabullendi. Yanlış şöyle dedi. Ya Muhammed, duyduğuma göre dedi, önceki peygamberler mucize gösteriyormuşlar. E sen de bir şey böyle gösterir misin bir mucize? Arkadaşlar şimdi bir bir çıkıyor tabii, gösterir mi bir mucize? Peygamber diyor ki ona, ye Ebu Bekir, sen 20 sene önce bir rüya görmüştün dedi. Görmüşsün, O rüyasına yetmez mi? Evet. Neydi rüyası muhteremler? Ebrukir Hazretleri bundan 20 yıl önce rüyasında gökten ayın yere indiğini görüyor. Ay dolu ay ama. Tam yuvarlak büyük, daha da büyük ay. Ay gökten Kabe'nin iniyor. Orada ayı bölünüyor, parçalara bölünüyor. Ama ifrak etmiyor, patlamadan parçalara bölünüyor. Evlere, her evlere taksim oluyor. En büyük parça Hazret bir evine geliyor. Hem bir parça. Diğer parçalar yine toplanıp bir göğe çıkıyorlar. hazır bir evine gelen parça orada kalıyor. hazır Büyük'e uyarmış o zaman etkilemiş çok rüyadan. Bu rüya boş değil böyle değil. Yani gökten bir işaret var Bir işaret, bir nur diyor. Yani o gün kendi görüşüne göre bunu iyi yorumluyor. Ama bunun daha açık bir yorumu vardır. Kim yapar, kim yapar? O dönemde Mekke'ye mükerreme civarında bir yadı varmış. Rüya tabirini bayağı çözermiş gibi. Halk arasında beğenilmiş kendisini. Oraya gidiyor. Rüya anlatıyor. Yahudi bunu çözemiyor. Tabi diyor ki sen rüyan karşılık bir rüya diyor. Onun tabiri olmaz diyor. Yorum olmaz diyor. Bilemiyor yani. Sonra bir zaman hazır Bekir Şam'a. Kendisi tüccardı. Kervanla mal götü getirirdi. Zengindi kendisi de. Şam'a gidince Şam yakınlarında bir rahip vardı Behire isminde yani halktan çekilmiş bir yere kapılmış böyle üstattan yetişmiş risale İslam'ın gerçek dini üzerine ibadet eklenirse. o oyuncular dalmamış bu elde şey bir kişi ona gidiyor Hürriyes anlatıyor Behire'ye Behire de keşfi bayri açık öyle mübarek kişiymiş şöyle bir e bakıyor sen nerelisin? Mekkeliyim. Mekin hangi konusun, Kureş konudanım. Sana müjde, son peygamber Mekkeden çıkacak, Kureşten çıkacak. O ay işte onun nuru, Mekkiye gelecek. Ee, o ayın parça seninde kaldığına göre, ondan sonra onun eser halife olacaksın diyor. bana Hazır Mekkere. Hazreti Bekir, buraya yorumun tatmini hazır Bekir'e. Tam kalbi mütmen sakin sakinleşiyor kalbi. Ama bunu sır olarak saklıyor. Kimse bunu söylemiyor. eşleyebilir bile söylemiyor bunu. Saklıyor bunu. Peygamberç diyor ki, kendisine şimdi mucize isteyince, ya Bekir, bak, 20 sene önce rüyayı görmüştün, Yahudi'ye gitmiştin, o yapamadı. Behre'ye gittin, o sebebi yürüyünün yürüyünü yaptı. Bu sana yeter mi? Yeter yarısı yola. Böylece hemen orada ayakta muhterenler getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resülühü. Hazreti Bekir'de hem dar da yolda yavaşça söylüyor. Şimdi azı cemaatimiz İnsan, letaif diyor insan, letaifler var insanlar böyle. Tasavvuf, onları çalıştırmaktır, tasavvuf. Fakat Havdu Büyükselik Hazretleri bu kelime-i şehadete bir defa deyince öyle inandı, imanı öyle makama erdi ki sanki arş verişe dolaştı geldi. Allah bir. Başka bir ay yok. Mu? Öyle imana geldi. Öyle feyiz aldı. Eve gittiler. iki rekat namaz kıldılar. Demek ki bu yapmak gerekiyor. Bir gayrimüslim İslam'a geldi mi ilk kez namaz kılmaları O anda müstahap sünnet olmuş oluyor. Yani farzı Bu olmuş oluyor böylece. İki namaz kıldılar. Hazreti Bekir bir anda alacağını o muhtemelenler. Zaten içi temiz, kalbi temiz, uyumlu İmanı öyle halde ki aldı ki o kadar tatlı hal aldı. Heyiz yanıyor. Yanıyor ama oradan çıktı eteradan bakındı. insanlar bataklıklarda insanı zavallılar. Birbirini yiyenler. Önce diri diri gömenler. fuj zina alıp gitmiş. Alkol gidiyor. İşkenin zulüm muazzam devam ediyor. E, ne olacak bu insanlar? İçi yanıyor. O dönemde, daha İslam'ın az o dönemlerde Mekke'nin etrafında duvar yok, çevrili yok duvarlar. Etrafı açıktı. Harim-i Şerif deniyordu. O dönemde tabii öyle Kabe yok. Gazino yok, bir şey yok. İş olmayanlar oraya giderlerdi. Kabe büyük. Ebu Cehil gider bir yere otururdu. Yanına onu sevine giderlerdi. Ve bir mugüre vardı. Eyvante ise o da ileri gelenlerden o da bir yere oturur etek diken olur tabii. Bunun gibi Hazreti Ebubekir Hazretleri de cahiliye döneminde de o da gidermiş, öyle oturulmuş ama. Onlara uyarı oturmuş kendisi. Bu defa Hazreti Ebubekir'in de sevenler da o dönemde onun yanına gelirlermiş. Tabii ne anlatıyor onlara? Ticarete gittiği için Şam'a orlara buralara şey olacağını bahsediyor, ondan bahsediyor. bundan bahsediyor. Fakat Hazreti Bekir toplumu daha kalabalık olurmuş. Hazreti tabii yine geçtiği gibi Harim Şerif'e gitti, oturdu bir yere. Yanına kim geldi? Haz Osman gelince arkadaşı geldi. O da, da tüccar. Haz Osman yanına geldi. Ya Ebubekir Bekir dedi, baktı. E bugün sen daha değişik görüyorum ben dedi. Başka harfa sende bir bir nur var tatlı bir hal var sanki hafilmiş uçuyorsun sanki. Bana öyle geliyor. Ne var Seyyid Bekir? Otur Asıl, otur öyle. Otur dedi. Otur dedi. De. Oturdu. De. Ben Resulullah'dan geliyorum dedi. Kim Resulullah? Allah'ın Resulü Peygamberi az muhassas dedi. O yandan geliyorum dedi. Ona Allah Teala melek Cebrail gönderdi. Allah'a peygamberlik verdi. Ben böyle onunla görüştüm. Olayı anlattı kendisine. Ben Müslüman olduğum ama şimdi insanın bulduğumu böyle. İşim sanki cennet başı işim dedi. O kadar huzurluyum, tatlıyım ve Allah iş yanıyor dedi. Gel Osmanlı, sen de dedi bu nimetten faydalan gonna. E bir Muhammed'e ben de bir tekrar göreyim bakayım. Tam Mekke'de kadar ama şimdi peygamber deyince bir değişim tabi olmuş oluyor. Ben de bir göreyim bakayım dedi. Alıp aldı, getir dedi. Demek ki Osman'a, Osman, ben senin cehennete davet ediyorum. Bunu kaçırmasan, deyince Osman da bir deme teslim oldu. O da o da Müslüman oldu muhtemelenler. Bu şekilde Hazreti davetiyle beş kişi vardır meşhur ilk Müslümanlar. Hazreti Bekir altıncı olmuş oluyor. Hazreti Ali yedinci, Hazreti Zeit Hegamuz'un azatısı 8.si. Hacı Adem'imiz kadın 9.ı olmuş oluyor. Derken 9 Müslüman oldu. Kim bunlar? Haz Osman'dan sonra Hacı Adem bin hafız Abdurrahman bin Aff 65'lerden. Sad bin Ebi Vakkas Hazretleri. Gençti. 18 yaşında ihtibar. Karayaz delikanlıydı kendisi. Daha olayı çok, annesi çok karşı geliyor buna. oluyor. Annesi diyor ki ya saat. eğer sen o peygamberden dönmezsen ben de kendimi görüşeceği işte atı intihar açı hemen diyor. Anne yüz bin defa ölürsene diyor Ya onu dönemem ben diyor. Yani. Bir de Zübir bin avam. Bu hem Hazreti damadı oluyor. Peygamber'in bacını oluyor yani. İleride olacak tabi ama. Bir de Hazreti Talihabi Bu Beş kişi Hazreti Bekir'in teker davetiyle Peygamber'e geldiler. Peygamber'in ayetlerini okuduğu, okudu. Peygamber'in tabi e sohbetini dinleyince zaten elhamdülillah temiz yapılıyor kişiler, yapılar temiz kişiler imana geldiler. İşte bunlar İslam'ın ilk temel taşları bunlar şimdi. Sekiz erkek, bir hatçı alemiz dokuz kişiler. Bu arada derken yavaş yavaş tabi Hazreti Bekir'in çalışmalarıyla diğerlerin çalışmalarıyla Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gizli İslam davetiyle İslam'a yavaş yavaş, çok yavaş İslam'a gelenler başladı. Bu arada bazı köleler köleler İslam'ı duyunca İslam'a geldiler. Hazreti Bekir Hazretleri hangi köle olursa onu satın alıp onu ağza ediyordu, hür ediyordu böyle işte. Bunların biri de meşhur Hazreti Bilal Habeşli Hazretleri. Hazreti Bilal Habeşli Hazretleri Habeşli yani. Belki de köle. Bu olay şöyle oluyor şimdi. Bu çok güzel durulan bir konu bu. Hazreti Hazretlerinin işkence çekmesi ve kurtuluşu. Hazreti alın sahibi Ümeyye bin Halep denen müşrik. Azırlılardan Bedir'de gebertildi yani. Orada gebertir kendisi. Hatta şişmamış kendisi. Savaşırken de şişmiş bedeni kafirin. Şişmiş bedeni zırh da giymiş. Ölünce zırhdan çıkaramadılar. Yapışmış. Şişmiş kendisi. Bu da zırhla beraber bir çöre gömlek orada kendisi Bedir'de kafiri. Bu işte bir ilihabeşli gibi bir kişinin o anda sahibi. Kölesi. Hasibyalın İslam'a geldiğini duyunca tabi zalim ya canavarlı tutuyor. Zaten kafirler canavar kafirlerin velâbi yürüyor. <gülüyor> kafirler zalimlerdir. Hımm zalim velâbi yürüyor. Hasibyalı ne atıvak mı Akşamları evde bir direğe bağlıyor. Aç susuz Gayet sıkıyor ama. köyden sıktırıyor. gaye sın sıkı. Hem de ...debe urganı ile... ...iri yapılmış bunlar, sert olurum bunlar... ...debe urganı ile... ...akşamları evinde bağlıyor... ...kayak sıkıyor, o kadar sıkıyor... ...doğru nefes alıyor, aç susuz... ...gün de ...mekken dışlarına çıkarıyor, çıplak soyuyor... ...yarı kuma gömüyor... ...üzerine kalın büyük kaya taş koyduruyor... koyduruyor böyle... ...güneşte... ...tabii aç, susuz... ...beden sıcakta su kaybediyor... ...sus kalıyor, kan koyuluşmuyor... Bu arada muazzam güneş yakıyor. Böyle. Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Üç gün böyle devam etti. Akşam da evine getiriyor. Yine bağlıyor. Sımsıkı bağlıyor. Asusuz bağlıyor. Artık dönmeyince, artık bu kafir, mümedene kafir iyice çığırdan çıktı. Ne yaptı bu sefer? Hasife ellerine bağladı. Sımsıkı. Böyle bir bağladı. Mekke'nin en haşer şunluklarına bunu teslim etti. Buna koşturmakla Mekke'de dedi böylece. Ekkene, yani Füsun'dan bir birine koşuyorlar. Bir kısmı ipi çekiyorlar, öbür arka sopana vuruyorlar. Şey. E tabi üç gün kalmış, işkence görmüş, derileri soyulmuş, ayaklarının dikenlere batıyor, bazen düşüyor, ipi sürüklüyorlar. Arkadan vuruyorlar. Zor kalkıyor, gidiyor, düşüyor, çekiyor çocuklar. hal gülüşüyorlar müşriklerde. Yine Hazreti Bila bir yere düşmüş, bir kalabalık. Hazır bir hırsızlık hazretleri de Oradan da geçiyormuş. Hazreti bekir Hazretleri bakıyor kalabalık barışma falan bir baktı. Hadi bilahabeşi adetleri yerde inliyor. Ne diyor? Ahad Allah bir, Allah bir. Ses mi artık ama? Hiç bitmiş artık. Ama hep onu diye böyle. Aha, ahat, Allah bir, Allah bir diyor. Hazreti Bekir baktı Ümey'i orada. Yanınız Hazm'ın sahibi orada. Dedi ki, ''Ya Ümeyye ya be, yazdın mı bu köyeye bak, ölecek zavallı, niye böyle yapıyorsun?'' ''Sen karışma, benim kölem değil mi?'' Seni öldürürüm ben onu. dedi böyle. ''İyi ama Ümeyye bak, o da insan salma ya, onun da canın var ya, ne oluyor anca bırak sen İşini işini yapma.'' Dedi ki Ümeyye şimdi, ''Ya bu Bekir, acıyorsan, onu sen satayım o zaman, onu da al da beni kurtulamayın ben ona.'' dedi. Halbuki de bunu bekliyor. ''Tam alayım.'' dedi, ''Ne istiyorsun?'' Yerine bir beyaz köle, bir de on altın istiyor. Yani aşırı bir şey istiyor bak. Yani köleden daha iyi köle istiyor yerine on altında pek aldım kabul etmedi. Hemen köleyi gönderdi. Müslüman olmayan köle. Şimdi burada bakın bir incelik var. Bakın azı cemaatime. Yani. dikkatim çekti burada. Bakınız. Ümmüye kölesine, nasıl yapıyor? İmandan dön diye bak. Aşırı böyle. İşkili zulmediyor. bir ülkede kölesi var. Müslüman olmamış. Ona baskı yapmıyor ona. Yun yani diyor diye gel diyor. Gelirsen diye. Bak baskı atma bak buna. Hazır Bekir, İslam'a gelmeyen kölesini verdi. Beyaz. Daha üstün köleyi verdi. 16 tak tak saydı Hazır bir aldı. Ümey'e güldü. Ebu Bekir be. Ben seni akıllı tüccar zana derdim. Sen de de akıl bilmişsin. Neden Ümey ne oldu? Ya bu biraz zaten bir altın etmez be. Satma çıksak kim buna bir altın verir bana. Kara kuru zaten ölmek üzere. Kim verir? Ona altın verdi köle verdi. Aldan da basın bu işte. Hazreti Bekir dedi ki Hümeyye seni aldın. aldı. Eğer bütün malını istedim hepsini verdim de almak için dedi. Sen az istedin yine benden verir dedi. Hazreti Bekir hemen ipten tabi çözdü. Hazreti biri aldı. Eline götürdü. banyo yaptırdı. Temiz bir elbise verdi. Karını doyurdu. Ya biri aldı. Ben seni aldığı için aldım. Hürş azasın, serbestsin şimdi bu ifade. Yerine koydu, koydun, serbestsin bu de teremler. İşte hadi birazcık gazeteyi. İslam'a geldiği gün 40 bin dirhem sebetti varmış, o gün parayla, gümüş para. Dirhem, 40 bin dirhem gümüş parası sebetti varmış, hicide giderken 5 bin dirhem inmiş. Hep Allah iş harcıyor bunlara, harcayarak. Bunları, harcayarak. Bir de Hazreti Bekir'e Sıddık deniyor muhtemelen. Sıddık deniyor. Neden bu deniyor bu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'tan döndüğü sabahı anlattıb insanlara Miraç'a gittiğini herkese yalanında orada böyle. Gitti Hazreti Bekir'e. Ebu Bekir bak derler. Senin arkadaşına derler. Yani peygamber için. Bak ne diyor? Ne diyor? İşte bu gece Kulise gitmiş gelmiş göktere çıkmış. E öyle diyorsa haklı doğrudur. Dedi ben size. Hemen koştu geldi. Hatta ibar -ibar okumayacağım vakit çok uzun olacağı için. Şimdi peygamberle gelince peygamberimiz tekrar anıtma başladı Hazreti Bekir'e de. Ya Ebu Bekir, Yerbaş Sayın geldi işte işte kulise gittim şöyle oldum. Hep Hazreti Bekir peygamberi tasdik etti. Yarası sadaktı yarası ya Allah. Yarası dan doğruyu arıyor Allah. Yani sanatı arıyor Allah. dedi. Bitti peygamber antı bitirdi. Halbuki şöyle dedi böyle. Eşhedü dedi bitince. Enneke Resulullah hakkan. Arıyor Allah. Allah şey ederim ki sen hak peygambersin Hazreti Bekir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber şöyle cevap verdi. Venne eşhedü. Ben de şahidim şey ki enneke sidduku hakkan. Sen Hakan Sıddıksın peygamberden orada. Olmaz ismi Ebu Bekir'e Sıddık kaldı böyle. Yani tam peygamber tasdik edici. Onun anlamına geliyor. Şimdi Azim Bekir'in bir özelliği de azı cemaatimiz ki gıpta edilen ve Kur'an'da tebhüsle geçen bir özelliği var. Hicret'te peygamberimizle beraber olmasına bakınız. O kadar sahabe varken peygamber onu tercih etti. Onun için ettiler etiler işte. Ve peygamberimizin özellikle gar yani mağara arkadaşı, mağara. Üç gün beraber mağarada kaldılar. Ne demek yani bu? Yani peygamberimizi bir defa gören sahibi oluyor. Hazır hazretleri mağarada üç, üç gece beraber kaldılar. Yani olan da orada, çoğu orada oluyor böyle. Peygamberimizin hazretleri bana Mevla'nın verdiğini Ebn-i Kale başlattı İman, ilim. Başlatıp onlara buyuruyor. Hatta mağaraya giriten sonra tabi bu konuya girmeyeceğim fadal Cemaatimiz. Müşrikler aramaya tabi çıktılar. Çıktılar. Ama Allah'ın peygamberi son peygamber sonra Kur'an tamamlanacak. Din tamamlanacak tabi. Allah'ın korumasında. da. Ama allah Teala böyle diliyor. Yani ümmeti öyle yapacak. İcabında saklamak da var demek ki. Bu için peygamberler her zaman olan üstadinden fazla olmadığını muciz peygamberler. Ümmetle örnek olmaları için. Hz Bekir, peygamber mağaradayken müşrikler iz sürüp oraya buldular. Sevir dağı deniyor. Belki yaşlı bir saat mesafede bir daha bir mağara, mağaranın girişi alçak yani katı giremez, eğilip girilir. Arkasında açıkkendilik var gene. Bir şey mağara, kayalık bir içerisi. Ölüm mağara. Aynen duruyor mağara yine. Mağara o zaman neyse, hiçbir özüyle değişmiş, tam doğan şekliyle aynen duruyor mağara yine. Onlara girten sonra Allah Teala baktı hafta otremler. Bir güverçit güvercin geldiler. Yuva yaptılar. ağzından bir de yumurta aldı Bir de örümcek geldi. Örümcek de ördü orada kalk kalk böyle. Ördü. O arada bir de bir rüzgar esti. Toza geldi. Toza geldi. Aa daha katılaşık karardı ah Şimdi geldiler. Şeyler ışıkta araya geldiler. Dedik istiren işte bu marda bunlar. Ben yanılmam dedi isimden. Ebu Ceyel güldü ama deve üzerinde. Ben de Senem baya bir zannettim. Senem peşine geldik buraya kadar. Baksana bir adam. Dağ Muhammed dün kaçtı buradan. Buraya kim bilir kaç zamanda insan girmemiş. Var. Baksana buraya. Kuş yuvası var. Kuş yumutası var. Efendim örümcek ağada kat kat böyle kat böyleleşmiş tozla gelince, üzerine gelince bu yuva yırtılırdı buradan. Dedi. İçine girememel tabii. İşte o zaman Hazreti Bekir biraz bir perdi korktu. Kardeşe. Neden korktu? Kendisi de korkmuyor. Ya bunlar bir eğilip baksalar işleri görecekler ama. Baksalar görecekler. Peygamber'in ödülse ne olur bunlar? Hazreti Bekir tek başına yapacak. Evet ölecek ama yeterli değil. O zaman buyurdu Peygamber Sadatet'e La tahzen innallah me'ana peygamber imanında başka. La tahzen ya Bekir, değil mi? üzülme, üzülme. Allah bizimle beraber. Bak dedi karşıya, karşıya baktı. Deniz olmuşlar arası, kocaman bir gemi. Gemide birkaç bir bekliyorlar onları. Belekler gelmişler böyle. Öyle görünüyor Hazreti Hazreti'ne. İşte Hazreti Bekir'in bir özelliği de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti'yle öyle mahrim esrarı olması, üç mahrada kalmaları muhtemelidir beraber namaz kılmaları, beraber ibadet etmeleri orada. mahrem mahrum esrarı deniyor buna. O vakamı ermiş orada, orada. Oradan tabi Medine Münevvere'ye, Hizmet'teki gittiler, oraya gittiler. Bir de Medine Münevvere'de bir meşri tabi lazım oldu Medine'ye gidince şimdi. Namaz kılmak için gerekecek. Arşalandı. Şimdi bugünkü bildiğimiz meşrit Ravuz Zahmet'in bulunduğu yer orası. Ona karar verildi. Kim o mu iki yetimin? Hemen yani çağırdı es Medine yerlisini. Ne yapar bu? Oynak parayla on okediyorlar. Okay o parayla on tane bir altın değerde işte para yapıyormuş. Diller almanın para yarasıdır Allah. Medineler. Ben hayır dedi. Senden Ebü Bekir'e Ebü Bekir, e? Ebu Bekir parayı sen ver. Hazır bir parayı verdi. İşte bakın bu ten cemaat. Gıptay derilmesi lazım ona. Rıza Muttahhar'in yeri Hazreti Bekir'in satın aldı. bunu vakfetti Müslümanlara. evvel. On bara yer kutsal yer böyle onu vakfoldu öyle oldu. Yine Hazreti Bekir'in bir özelliği de aziz cemaatimiz tabi bitmez bunlar da damla damlaydım baştan söyledim. Bu kadar anlatabiliriz tabi, bu kadar anlayabiliriz hepimiz de. Hac emiri oldu bir de o. Hicri'yi 9. yılda Hac farz kılındı. İslam'ın evvelinde Medine'de demek Hac farz değildi. Neden farz değildi? Demek ki elinde. Yaptırılmaz hareketi unuttu tabi. Önce İslamlaşacak orası, pet olmayacak. Ondan sonra Hicri'nin 9. yılında Hac faz olundu. O sene peygamber gitmedi hacı. Ebu Bekir'i hacların başına emir tayin etti. Onu gönderdi. Ne o sene peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Henüz daha etrafta müşrik kabirler vardı, müşrikler vardı. Onlar da hac müşri ve Kabe geliyorlardı. yanı inançlarına göre çoğu çıplak olarak atab ediyorlardı. Isı çalıp alkış yapıyorlardı. Tabii peygamber gitme gitmedi o sene. Hazır Bekir Hazretleri haç emiri oldu. Bir de muhterem cemaatimiz Hazır Bekir'in tabi bir özelliği de hiçbir savaşta geri kalmadı. Her savaşta iştirak etti. Hem de her zaman peygamberimizin muhafızı oldu. Eline kılıç en başı oldu kardeşim. Bir de Peygamberin son seferi Tebuk seferidir. O sefer çok uzak olduğu için, Rum'da karşı olduğu için, çok para, sevet mal gerekti. Bebekler gerekti. Herkes yapabildiği yaptı. Hazreti Bekir o gün için ne kadar malı var, hepsini getirip teslim ettim peygamberlerden. Hepsi teslim etti orada. Bir de, peygamber'in vefattan üç gün kala, Peygamber mesleği çıkamadı. Hazreti Bilal gelirdi kapıya, ya Resulallah es-salah es, -salah, es -salah diye Peygamberimiz çıkıp beraber giderdi namaza. Üç gün kaldı peygamberin vefatına, Peygamberimiz ağırlaştı. Ateş var çok vardı, başarısız peygamadan vardı. Çıkamadı, de ki Ebu bir e, alan söyle Ebu e, imam olsun. Aşi itaat etti. Ya Resulallah babam namaz nasıl kıldın sen mihra bine geçtiğinde? Babamın yürek yufka İçi yanar, yarısı Allah. Peygamber yine de söyle Ebu İmam olsun üst sefer. Hacı Arne dedi, Ya Bilal, ev Bekir'e söyle, o imam olsun. Resulullah bugün çıkamayacak namaza. Hazreti Bilal ilk o tabi bu sözü. hazır yıkıl tabi var. Hiç, hiç konuşamadı. Hiç konuşamadı, bir cevap veremedi. Gözleri doldu, içi yandı, yandı. Vesit'e geldi. Herkes bekliyor ki Hazret-i Bilal geliyor. Öyle alışmışlar sahabeler. Baktılar, Bilal yalnız tek başına geliyor. Ama hiçbir yere bakmıyor. Önüne bakmış, hiçbir şey gözükmüyor. Mahsun mahsun geliyor. Eyvah acaba ne olacak derken Bilal, Hazret-i Bilal hazret gitti. Konuşamadı ama. İşarete kal. oraya geç. Konuşmaya şey kalmadı. Hazret-i tabi geçti mihraba. Bir tek bir aldı ama okuyamıyor sesi okuyamıyor okuyamıyor. okuyamıyor. okuyamıyor, okuyamıyor, okuyamıyor. Elam başı ağlıyor, elam başı ağlıyor. Bütün içim ağlaştılar, öyle bir namaz kıldılar. Hazreti Bekir Peygamber salonunda üç gün, bir de iki güne daha fazla var. Onun da vakit namaz kılırdı. hatta. Hatta son Peygamber e gelip onu uyumuştu son gününde. Hazretleri uyumuştu. Bir de muhteremler. Peygamberimizin vefatında, vefatında bütün sabeler şaşıdılar, kabul denemiyorlar. Şöyle ki e, Peygamberimizin ruhunu alışanlar, ruhsal yansı peygamberimizin. O mümkün sahabeler, sabeler, onlar tabi insan, onlara bazen başı olumsuzlara gelebiliyor, hartı yaralanıyor, kimin gözünü ok geliyor, göz çıkıyor, akıyor. Kulu kesiliyor. Ayağı kesiliyor. işte okları görüyor, Evinde kıtlık oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yavrusu icabında ölüyor. Evladı ölüyor savaştan. Dertlere var. Ama meşre gelip de Peygamber'e görüntüleri anda her şey geçiyordu öyle. Hatta bir örnek vereyim muhtemelen. Uğud savaşında bir kadının Medine'den babası, kocası, Oğlu karı şehit olmuşsa bak bir kadını, dert yakını, Biri babası kadını, Biri oğlu, kocası, karışı haber geliyor ki Medine'ye, uğuta haber geliyor. İşte senin şu şu şehit ol derken böyle. Kadın artık çıldırıyor kadın, kadın çıldırıyor. Dördün duyunca kadın çıldırıyor, artık yanlara koşa koşa ver, al ya da, bağırarak ver ha. yakışığı geliyor. O da geldi. Peygamber'e karşı geldi böylece. Peygamber bir baktı. Kamerhattadı. Yarışiro sen, sen hayatta mısın? Sayat yeter bu anda böylece. Sakin elde. Ta ta peygamber deyince doğa bir sonra bunu algılamayın güzel efendije. Alışmış sahabeler peygamber'e alışmışlar. O ruhsal feyiz ulaşıyor onlara. Göğsüne alıyor efendije. Yani cennet aşah hayat yaşıyorlar. İşte Peygamber'in vefatına dayı bunlar kabul edemiyorlar, edemiyorlar genece. Hastalı, gibi duvarın dibine ayak u duramıyor. Halusman konuşamıyor. Hasem konuşuyor alda kim ölürse onu öldürürüm diyor. Fırlıyorlar. İşte o anda artık tabi İslam delirsiz kaldı. Bazen kardeşa kardeş kavus, düşman buna yarlanacak. Öyle bir ortam oldu. İşte o anda Hazreti Hazreti'nin imanı bulunduğu makamı o buraya göğüsleyebildi acaba. evine gitti, eve girdi Çünkü kızı eviydi, aşağının eviydi, oraya girdi. Peygamber örtmüş üzerine herhalde. Örtüyü açtı öyle herhalde. Açtı bak Peygamber'e baktı. Peygamber e baktı. Eğili alnından öptü. Yarısıyla Allah. Anam, bağım, canım sahabede olsun yarısıyla Allah. Bugünlerimi görecektim ben. Keşke daha önce ölseydim. Ağlama başladı. Tutamıyor kendisini. Dayamadım sana sayın resizallah. Ah alarken, aklına geldi dışarıda muazzam kargaşar dışarıda. Halk avcı bilemiyorlar. İslam dedi yok. Olmuş şu anda yıkılmıyor. Olmuş. Eyvah din bize kaldı şimdi. Ne olacak bu? Dışarı çıktı. topladı cemaati işte. ayet Kerim okudu muhtemelen Girmeyen fazla konular işte orada. O zaman uyardı insanları. İnsanları bu toparlayabildi. Toparlayabildi. Ve o gün de Halife seçimi yapıldı. İslam Başkan Mazerette'den ve halif oldu kendisi de. Şimdi halife olduğu ertesi günü, salı günü bir e çıktı az bakmıyorum. Bak şu da muhterem der. Ey cemaat! İçinizde en hayırınız ben değilim. Bak. Ama bir halife seçtiniz. Bana bu görevi verdiniz. Eğer pişmansanız ben de bunu geri alınız. Yok değiliz Önbekir, sen halifesin üstel bunu sordu. Peki, birkaç nasihat bulundu, sonra şöyle buyurdu: "Ey Nas, Resulullah Peygamber idi. Eğer bir yanıl bir şey yapamaz, yapsa bile yaparsam gelir, vay gelir. O doğrultulurdu. Ama ben de sıradan bir insanım. Hata edersem ne olur? Allah aşkına, bana yardım ediniz. Hatamı söyleyiniz, Doğru bulunuz bana." Ben Allah'a, Peygamber'e bağlı oldukça, Allah'ın hükmünü yaşatırsa yaşatır, yaşatır, size uyguladıkça bana tavrım var, mecbursun ve üzerinize. Eğer ben Allah'a, Peygamber'e yapışmazsam onlara, uygulamazsam üzerinize vacip olmuyor itaat bana, buyurdu. Ve Hazreti Cemaatimiz bu şekilde halifeyden başlamış oldu. Tabii daha uzun iste işledim de bir geçeyim işte inşallah muhteremle. On da Hazreti Bekir'in işte Recep gece bu inşallah. Hazreti Bekir-i Hazreti halife oldu ama her gün hep zayıflıyordum adam. Belen soluyor, iştah kesildi. Görevde ağır ama ürüteler başladı, şundan bunlara başladı gayet de kargışlarla uğraşırken kendisi hep zayıflıyor. Kızı Ayşe Sıdık ailemiz bir gün sordu, babacığım ne oluyor sen babacığım? Ne derdin var hasta mısın? Hep zayıflıyorsun kızım. Dayanamıyorum Resulullah'ın hastan dayanamıyorum ben işte. yaşayamıyorum kızım. Dayanamıyorum hastanın ikazını ne başladı. Ve müteremler. Peygamberimizden aşağı yukarı iki yıl dört ay sonra ya yani birkaç eksiği de var. O kadar halife de böyle. Ömr-i Azmi kendisinin hastalandı. Hastanası Femiri İmam Hanım'a tayin etti. On gün hasta kendisi. O arada sahibin bazen evini çağırdı, danıştı, görüştüler. Hazreti Femiri e yapmaya karar verildi. Arkadan karış olmaz zaten. Halife Hazreti Femiri e verildi ve salı günü akşam saatlerinde mevleviye kavuştu tekrar efendim. Mevleviye kavuştu. Peygamberimiz Ali sema yaptığı bir sırrı diyorlar divanı vardı. Onun üzerine konulacak olan ise konu üzerine namazı kılındı. Şimdi nereye gömülecek? Nereye gömülecek şimdi? Bir kısmı acaba cennete bakayım mı gömülürse mi dilemezse Orayı buraya gömülsün derken, Hazreti Hazreti ve tabi Peygamberimizin hanımı, onun kızı olmuş oluyor. Ben Peygamberden işittim, buyurdu dedi, buraya gömüştü dedi böyle. Onun, onun da mülkiyeti orası, onun hakkı kendisi de. Ve Hazreti Hazretleri, Peygamberimizin yanına oraya değil olma muhtemelen. Peygamberimizin, Hazreti Hazretleri'nin şimdi, tabi sağ yatıyor biliyorsunuz şeyler. Yani, Ters vermeyin. Peygamber'in başı bu tarafta. Aleyhisselam Hazretleri'nin başı. Ayağı bu tarafta. Peygamber'in sağ yana yatırıldı. Yüzü kıblede. Hazreti Hazretleri'nin de başı Peygamber'in omuzun yanına getirildi. Geride. Böylece, yatırıldı. Böylece. Ve işte dünyada, mağarada ve kabrinde Peygamber'in beraberler Beber'le. Allah şefatı eksiklerimize inşallah. Lillahi Teala Fatiha.